638 numaralı konu Hazreti Ömer'in Halit bin Velid'in yerine kumandan tayin ettiği Ebu Ubeyd'e bir mektup yazarak öğütler yermesi, Evet, halife olan Hazreti Ömer'in yazdığı ilk mektup Ebu Ubeyd'e bin el Cerrah'ı Hazreti Halit'in yerine ordu komutanı tayin ettiğini bildiren şu mektuptur. Sana kendisinden başka her şeyin fani olduğu ve bizleri sapıklıktan imana, karanlıklardan da kavuşturan Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeni tavsiye ediyorum. Seni Halit bin Velid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 Sen, kendinden öncekilerin nasıl başaşağı gittiklerini gördün. Dikkat et, aynı hatalara düşüp de kendini helak etme.